Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, konuklarım Cemre Narim ve Sitare Baras'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, Cemre seninle başlayayım tanıtmaya. Ee, yemek yazarı, editörü. Aa, aynı zamanda bir kitabım var içindekiler diye. Evet. Kocaman bir kitap. <gülüyor> Güzel bir içeriği de var hakikaten. Evet. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Ee, Sitare Baras'ta hemen hepimizin dokunduğu bir yer... E, Mutfak Sanatları Akademisi'nin direktörü tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. E, tanıtırken eksik bıraktığım bir yer oldu mu? Olmadı gayet yok. iyi. Ziyaret Aslında çok yok. daha fazla şey <gülüyor> var tabii ama e, biraz yediden konuşalım dedik. Evet. Hı -hı. 7 böyle bomba gibi düştü 7 etkinliği ona anlatalım misyonu da güzel bir etkinlik oldu 6 Kasım'da yapmıştınız bunu ben katılamadım biletler bitmişti pek çok kişi katılamadı <gülüyor> tebrik ederim çok güzel bir etkinlik bu anlamda evet 7'yi sizden dinleyelim o zaman hem isim anlamı da çok güzel iki anlamı var diye biliyorum. Evet, yediden tabi yedi isim olarak şöyle düşündük. Bir kere e, uluslararası bir, bir buluşma, bir konferans diye düşündüğümüz için yurt dışından gelenlere ve e, hani uluslararası boyutta telaffuz edilebilecek bir kelime olsun istedik. Yedi öyle bir kelime. E, onun dışında işte e, Türkiye'nin yedi bölgesi, İstanbul'un yedi tepesi. Bir de yemek yedi var. Dolayısıyla bir de mantıklı geldi. 7'yi o yüzden seçtik. İlk buluşmamızda 6 Kasım'da gerçekleşti. Her seferinde tema değişiyor. Bu seferki geri vermek üzerineydi. Çok zamanlama olarak doğru bir tema diye düşündük. Bu aralar gerçekten hepimizin neler yapabiliriz, topluma geri vermek için ne yapabiliriz, bireysel hep birlikte aslında ee, sadece topluma da değil doğaya da Çünkü doğaya gelecek nesillere aynen yani. evrene evrene bütün bunları yani geri vermeyi genel böyle büyük şey geniş boyutta düşünürsek kimler konuşabilir ne fikirler alabiliriz ne paylaşımlarda bulunabiliriz bunu düşündük e, bu, yol, bu ...buradan yola çıktık. Üç tane güzel beyin... Stare Sen Vardın... ...bu komitede evet, diyelim... Evet. ...ya da organizasyonunda Cemre Vardı... ...bir de Mehmet Vardı Mehmet Gürs Vardı, Hı -hı. evet. E, biz e, bayağı... ...toplantılar işte aramızda yaparken... E, ...hep şeyi konuşuyoruz... ...ya biz aramızda konuşuyoruz... ...beyin fırtınaları yapıyoruz... ...hani daha fazla ne yapabiliriz diye ama... ...bunu niye sosyal bir platforma taşımayalım... ...ve herkes gelsin... ...aslında sadece gastronomiyle ilgilenenler değil... Ee, ...çok e, bireysel bir e, oluşum haline de getirelim katılım anlamında dedik. O yüzden hani gastronomi odaklı diyor ama çevresindeki konular aslında her yere dokunuyor. Sizin dediğiniz gibi işte e, ne bileyim doğaya e, geri verme, e, yeni jenerasyona geri verme gibi e, etrafında ama çok e, genel açık... O yüzden de katılım çok oldu, o yüzden de talep çok oldu. İşte biletler bitti hiç e, umadığımız kadar. Bize bilet evet. var mı bilet. Raval <gülüyor> dedim ben bende de yok, ben de gidemiyorum ama herkes satın alarak gitti biletleri. Evet, bir de konuşmacılar da aslında e, yine gastronomi dünyasından belki bazıları değil ama e, gastronomi dünyasından olanlar bile herkesi katılıma davet ettiler e, yaptıkları işler başlattıkları projeler için. O yüzden bence çok samimi bir ortam oldu. Çünkü biz bu organizasyonu yaparken e, şu soruyu sorduk kendimize. Biz dahil etrafımızdaki herkes ben nasıl e, bir geri verme işinin parçası olabilirim diye düşünüyor. Ve sanki çok büyük bir şeyler yapmaları gerekiyormuş gibi düşünüyorlar ama aslında değil. Çok küçük e, katılımlarla e, büyük işlere destek olabiliyoruz aslında. Bu platformdaki konuşmacılar da aslında bunu anlattı bize. O yüzden de e, belki birçok kişiye yol açtık. Birçok kişiye e, bu yolda bir geri verme imkanı veya fikri de sokmuş olduk. O, o kısmı da çok kıymetli. Sosyal girişimcilik gibi bir de evet. bu artık dünyada bir trend var ya, trend deyince moda trendini tabii kastetmiyorum. Bir geçiş dönemindeyiz. Evet. Bu sistem devam edecek ama biz öbür platformda... <gülüyor> e, Öbür daha sürdürülebilir hayatlar için idman kazanacağız, evet. idmanlı Hı -hı. olacağız. Hatta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de atıklardı diye Hı -hı. hatırlıyorum. Hı -hı. Bir Fransız Tabii. kişi de. Fransa'da güzel bir uygulama var çünkü 75 Hı -hı. bin euro ceza kesiyorlar. Evet yani Mayıs gıda israfı çok itibaren. ciddi bir konu. yemek Konu yemek olunca gıda israfı. E, şu anda dünyada en çok konuşulan konuşulması gereken konulardan biri e, bununla ilgili olarak da hem Avustralya'dan e, Ronnie Khan geldi e, Avustralya'nın belki de en e, geniş çaplı ve önemli girişimlerinden biri olan Oz Harvest'ın kurucusu e, yüzlerce e, noktadan e, ziyan olmadan yiyecekleri alıp toplayıp e, işte derneklere e, ve, dağıtıyorlar ee, müthiş bir şey başka ülkelere de şu anda girmiş vaziyetteler ee, onun dışında işte bir de tabii Araş Derenbaş vardı o da e, Fransa'da meclis üyesi e, kendi yaşadığı zorluklardan yola çıkarak ve bu gördüğü problem bizzat e, tecrübe ediyor bu gıda israfının aslında milyonlarca kişiyi doyurabileceğini görüp bu konuda da e, Fransa'da bir kanunu e, baş, başlatıyor. Mayıs ayında başladı o Aynen. sanırım. Evet. Ee, Avrupa... Ya kuruluşlara geri veriyorlar ya çift, çift, çiftliklere Hı -hı. pos olarak veriyorlar. Aynen. Bu, ya, yasak olması çok güzel. Evet. Süper atamıyorlar evet. artık. Evet. evet. Yani evet. Araç'la konuştuğumuzda e, zaten kendi bölgesinde Paris'in Courbuie diye bir bölgesinde başlatmış bu girişimi. Sonra e, Fransa'da önce kanunlaştı. Sonra da Avrupa Birliği'ne götürüyor e, şu anda. Konferans sırasında 800 bindi e, imza kampanyası. 1 milyonu geçtiğinde zaten e, Avrupa Birliği'nde kabul, kabul görmesi değil. gerekiyor. Evet, e, hukuki olarak. Dolayısıyla herhalde e, yıl başında onu bulacağız diyordu. Hı. Müthiş bir şey tabii. Ve çok net şunu söyledi. Yani bu e, özel şirketler için kanunlaşmadan, Hmm. E, büyüyeceğini düşünmüyoruz. O yüzden ben direkt e, hukuki yoldan hukuki. gitmeyi tercih ettim Çok Avukat güzel çünkü. bir şey. Evet. Daha yeni Los Angeles'ta bir konuşma yaptı. Evet, Mesela TEDx'te orada TEDx'de. Evet. Çok başarılı. Yani e, tabii bir güzelliği biz şimdi bunu e, hani Araş geldi ve bizimle paylaştı bu konuyu e, sahnede. Onu duyan e, katılımcılardan bir e, ...bunu Türkiye'de nasıl yaparız... ...düşünenler var ve bunun üzerine... ...gerçekten somut evet. çalışmalarda bulunanlar var... ...bu çok hoş tabii yani ne kadar güzel olur... ...buna bunlar bir vesile olmuş olmak... ...bunlar örnek teşkil ediyor çünkü bu sosyal girişimcilik... ...zaten toplumun nereye gideceğini... ...bilmekle alakalı evet. bir şey... Hı -hı. E, ...o yüzden de örneklerini gördükçe de... ...bunlar büyüyorlar... ...önce çok küçük başlayabilir... ...hiç problem değil, 3-5 kişiyi etkileyebilir... ...3-5 toplumu etkileyebilir... ...ama sonra Hı -hı. işte görüldüğü gibi... ...yaygınlaşıyor... Hı -hı. Bu hı hı. projede de mesela şeyi hesaplamışlar. İşte biz yüzde otuz yiyecekleri ısraf ediyoruz. Hı hı. Gerek harmanında, gerek nakliyesinde, hı hı. gerek tüketiminde. Hı hı. Bunlar için de bir Volga nehrinin üç katı kadar da su harcanıyor. Hı hı. Korkunç, korkunç kaynak. Korkunç yani felaket bir şey doğa evet. için. hani insanlık için, doğa için, bütün evet. hepimiz için olacak iş değil yani. Ve bunu... Evet. E, Çoğu kişi tabii farkında da değil. Hem bu konuda farkındalık yaratmak. Bir de tabii Massimo Batura da aslında bu konuyla ilgili konuştu. Onun da projesi e, malzemeyle bu, ilk önce Expo Milano'da yaptığı ...başlattığı bir projeydi. Sonra da geçen olimpiyatlarda Rio'da yaptı. Aynı şey, Refetorio Ambrosiano diye bir proje. Food for Soul. Ee, onun projesinde de aynen gene gıda gıda israfına, bu ziyana dikkat çekmek var. Ee, ve özellikle evsizlere e, bu şekilde gayet e, medeni bir ortamda yemek veriliyor. Evet. Hatta da katıldı, evet. değil mi? Expo'daki, Milano'daki yine evet, evet. Çünkü periyodik olarak dünya çapından ünlü şefler geliyorlar. Ve onlar bir ekmekle aslında neler yapılabilir? Hani bayatlamış ya da bayatlatmakta olan bir ekmekte neler yapılabilir? Bunu çalışıyorlar. Çok, çok, çok şey de yapılıyor aslında. Şimdi oldu. Expo Milano'daki fuarı düşünürseniz 6 ay sürdü. Ve inanılmaz bir tabii organizasyon. Çok büyük ve... Müthiş bir yemek işi var. Ee, yani özel eventlerin cateringinden tutun. Bütün standlarda ikram edilen. Çünkü müthiş bir katılım oldu her yerden. Dolayısıyla çok akıllıca bir projeydi aslında. Onlarca yiyecek yapıldı. Evet her gün e, önemli bir şef çağrıldı. Ve orada kurulan e, geçici restoranda işte bizim gibi MSA ekibi de onlardan biriydi. Bizim gibi ya fuarda görev yapan ekipler ya da dışarıdan gönüllü ekipler gelip ee, bir gün öncesinin veya o sabah gelen ama kullanılmamış yemekleri bayağı pişirip oradaki evsizlere dağıtlar tabi altı ay sürmesi de çok önemli yani müthiş bir sürdürülebilir operasyon Usul kurulmuş orada Hı -hı. evet ee, çok önemli proje işte sonra olimpiyatlarda devam etti şimdi de işte e, dünyanın her yerinde yapılması amaçlanıyor işte biz de peşinden gidiyoruz bakalım çok önemli tabi yani farkındalık anlamında da doğru vallahi tebrikler peki ee, bu anlamda Yedinin e, misyonu anladığım kadarıyla bayağı yüklüymüş. sorumluluklarımız çok ağır bir tema vardı. <gülüyor> ya biz bunu bir bu, böyle bir buluşma yani bu sefer bu temaydı tabi başka bir, bir sonraki sene başka bir tema olacak bu. Ee, bu sefer geri vermekti ama e, her zaman bence değişmeyecek bir amaç şu olacak. Bu buluşmaların sonunda işte çok güzel konuştuk, ne fikir harika. E, ne bileyim eğlendik, dinledik, güzel vakit geçirdik, geçirdik içtik. yedik, içtik falan değil. Hakikaten sonunda eğer somut bir takım hareketler, bir e, değişiklikler olabiliyorsa bu gerçekten e, en büyük amacımız, emelimiz, ümidimiz bu olur. Evet. E, ki bundan e, daha ilk sefer olmasına rağmen o gün bugündür. Yani üzerinden bir ay geçti. Duyduğumuz e, bize gelen, bize gelmeyen de kim bilir kaç proje vardır. E, ufak çaplı, büyük çaplı. ...onlarca proje var. O günden çıkan. E, konuşmacıların konuşmacıların destek projelerine destek insanların evet. İnsanların birbirleri arasında e, bir takım oluşumlar e, çok hoş. Yani bütün bunlar tabii hani bir evet. konferansın e, eninde sonunda olmasını istediği şeyler. O yüzden. Peki e, yani ilham verdiği çok e, aşikar... Böyle şeylerin bir küçük belgeseli olunca veya işte diğer etkilenen insanların yaptığı şeyler başlayıp sonlanınca ve bunlar da görüntülenince daha etki büyüyor. Tabii. Öyle projeler var mı? Şimdi bir kere bütün konuşmalar tabii şey e, videolara çekildi ve bunlar çok yakında önümüzdeki günlerde e, web sitemizde yayınlanacak. Onun etrafında da sürekli biz update ediyor olacağız işte neler oluyor o e, yani neler çıktı ortaya bize gelen evet. haberleri de belki takip ediyor olacağız. Belki o konuşmacıların yaptıklarını takip ediyor olacağız. Ee, özellikle Türkiye'de olanları ee, ve bunlar yani insanlar sürekli beslensin ve bir sonraki konferansında tabii duyuruları ve çalışmaları şimdiden başladı zaten aklımızda bir iki yani e, hatta konuşmacılar var, bile var evet. tema da var ee, onun haberleri olacak bu bir, bir anlamda da bir komünite yaratmak olduğu için e, mutlaka hedeflerimizden biri de bu. Güzelmiş peki bir müzik arası verelim sonra devam edelim. Tamam. Tamam. bacı gardaş ay can ay can nenden sığıyor oğlum bak kilolak bacı gardaş Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, konuklarım Cemre Narim ve Stare Baras'la birlikteyiz. Birinci bölümde 7'den bahsettik, 7'nin misyonundan, 7-6 Kasım'da Giveback konusuyla gündeme gelmişti ve bayağı da ilgi görmüştü. Mehmet Gürs, Cem Renar'in ve Stare Baras'ın düzenlediği bir etkinlik. Bayağı da bir misyonundan bahsettik. 7'nin zaten içinde Anadolu var, coğrafi bölgeler. O konuyu nasıl ele aldınız? Ee, şöyle ele aldık. Ee, tabii bütün gün süren bir etkinlik olduğu için ve uluslararası bir katılım da olduğu için dedik ki ee, ...sabah, öğlen ve akşam yemeklerine de hep beraber olalım... ...yani şimdi gidin tekrar geri gelin demeyelim ve... ...bunu da aslında temanın bir parçası yapalım... Ee, ...öğle yemeğinde mesela... E, ...yedi bölgeyi temsilen... E, ...oradan davet ettiğimiz... E, ...yöresel bir takım tarifleriyle... E, ...oraya katılan ve bütün... E, ...yedi katılımcılarına bu yemekleri sunan bir... E, ...grup e, davetlimiz vardı her bölgenin 4 veya 5 tarifi reçetesi 2 gün önceden hazırlandı oraya getirildi tam katılıma göre hani yetti de şey. dolayısıyla müthiş bir zenginlik oldu müthiş bir renklilik oldu böyle şeyleri özlediğimizi de fark ettik yani o kadar başımızı kaldıramıyoruz ki hani e, bu bölgelere gitmekten veya işte yöresel bir takım e, reçeteleri nerede yeriz, ne yaparız ha, yani bunları unuttuk da açıkçası. O yüzden hepsini bir arada görmek ve hepsini tatmak, hatırlamak bence e, çok e, özel bir tecrübe yarattı diye düşünüyorum. Hala herkes konuşuyor, hala tanışmak isteyenler var. Biz oraya gitmek istiyoruz, nerede e, buluruz diye e, bu işte davet ettiğimiz... Ee, üreticileri diyeyim, restoran sahipleri de vardı. Evinde pişirenler de vardı yemekleri. Böyle bir renklilik oldu. Ee, akşam da e, Ak, buna evet, benzer bir tema yaptık. Akşam da Beyoğlu meyhanelerinden mezeler vardı. Hmm. Ee, büyük bir, gene Bomonte Adanı'nın kullanılmayan, normalde açık olmayan dördüncü ka bir katı var. Oraya kocaman masalar, 300 kişilik bir meyhane ortamı yarattık Oo. ve orada Beyoğlu özellikle Beyoğlu'na dikkat çekmek istedik. Bu sene özellikle Beyoğlu çok evet. hırpalandı. Hı hı. E, o yüzden e, oradan meyhanelerle sevdiğimiz meyhanelerin oranın artık hani vazgeçilmez mezelerini e, o meyhanede buluşturduk ve bu, yani yabancılar yabancı basın vardı, İlk göbek atanlar onlar oldu evet. mesela. <gülüyor> hani hakikaten e, inanılmaz keyifli ve ne kadar ihtiyacımız varmış. Ee, gösteren bir, bir akşam oldu. Böyle öyle bitti. Bütün bir gün sabah kahvaltıyla başlayıp e, konferanslar, konuşmalar herkese bir inanılmaz e, ilham aldı, etkilendi. Ondan sonra da meyhanede başlattı. E, Eğlenceyle Gece, geç bitirdik, evet. Siz tadı, damaklarda bana <gülüyor> bırakmışsınız anladığım kadarıyla. Vallahi öyle evet. oldu çünkü ya yani şimdi listeye bakıyorum yine şu öğle yemeğindeki. Biz çok yemedik. E, çok yemedik. Biz hiçbir şey yemedik <gülüyor> gerçek. Şey. Yani ister. şimdi bu listelere bakıyorum da işte mesela Ege'nin keşkeği, keşkelle işte süyüsü. Ee, bakayım çiğ köfte Güneydoğu Anadolu'da Çiğ köfte mesela Harika idi değil mi? Çiğ köfte kızartıldı Bir taraftan yani Aynen e, işte Adana'dan e, Turunç tatlısı geldi mesela nefisti Yani bunları o kadar uzun zamandır gerçekten e, Deneyimlemiyor ki insanlar Orada böyle görünce herkes bir kere çok şaşırdı Hepsini bir arada görmek Bir de tabi müthiş ee, yerel malzeme ve e, tariflerin Çoğu sahipleri orada da. olduğu için evet. tabii, tabii. Ee, müthiş bir lezzet tabii bir yandan da yani aslında tecrübe orada paylaşmış olduk o müthiş bir renklilik kattı konferansa akşam da keza öyle hepimiz biliyoruz Beyoğlu meyhanelerini ama orada hepsini bir arada bulmak. Tabii bambaşka bir tecrübe. Bence Aynen. güzel bir şey olmuş. Yani evet. insanlara yemek üzerinden evrene iyi davranmayı anlatmak, işte birbiriyle tekrar evet. ilişki Tabii. kurmasını sağlamak, evet. yerel malzemeleri gündeme Hı -hı. getirmek, daha ne olsun diyorum hani tabii. eğlenmişsiniz de. Bir de, de yani hem üreticiler orada, şefler orada, yemekle alakası olmayan ama yemek yiyen insanlar orada sonuçta. Evet. Yemek öyle bir konu ki gastronomisi, herkese dokunan evet. konuştuğumuz gibi bir konu olduğu için o, o 300 kişi gerçekten e, hani aralarında çok tatlı etkileşimler ol, olmaya müsait bir gruptu. Evet. E, bütün bir gün beraber geçirince de tabii... Tabii. daha da verimli. Yemek e, çok can alıcı dediğin gibi çünkü zaten tohumla başlıyor. Tohum da öyle hani küçük bir şey değil, kutsal bir şey. Hı -hı. E, bütün hayatın kaynağı olan Hı -hı. bir şey. Dolayısıyla hani bu kadar ilgi görmesi de güzel e, bir şey. E, bir yandan da normal ama anladığım kadarıyla hani organizasyonu da iyi yapmışsınız. Destekçileriniz de var. Burada her ne kadar söyleyemesek de evet. internet de bakarlar. olmazdı o kesin. Tabii. Evet. Valla destekçilere ayrıca teşekkür ederiz. Çünkü biz bir fikir anlattık. Hani hmm. konferans deyince herkesin aklına çok büyük e, konferans salonlarındaki işte e, önümüzü ilikleyelim işte protokol olacak falan gibi konferanslar geliyor ama biz Bilmiyorum. bu fikri anlattık ve ortada hiçbir şey yoktu. Daha kimseyi davet etmemiştik. Sadece bir hayal bir tecrübe anlattık ama çıkmasını istediğimiz e, işi de anlattık. Ve bayağı hemen e, kolları sıvadılar bizle beraber sonuna kadar. İnandılar çok. E, gerçekten büyük çok teşekkür ediyoruz hepsine. E, devamında da zaten e, beraber olacağız diye şimdiden söz verenleri bile var. E, ve belli projelere konuşmacıların projelerine desteklerini devam ettiren e, destekçiler var. Çok teşekkür ederiz onlarsız olmazdı gerçekten. Değil mi? Tabii. Peki bu yeni konumuz yeni e, katılımcılar ne zaman açıklanıyor olacak? Muhtemelen e, bu kadar senenin bu kadar sonuna doğru değil de belki e, sonbaharın ilk ayı gibi yaparız havalarda daha garantiyken evet. diye düşündük. Dolayısıyla e, yazın herhalde bütün şeyler e, duyurular falan yapılmaya başlanır zaten daha bilerken belki. Ee, o yani ikincinin tohumları ilk bahar, yaz gibi atılmaya başlar. Ama sizin kafanızda bizim yani kafamızda bizim var, var zaten. Net. Tabii tabii. Evet, şu anda belli değil ama evet. aslında sürpriz evet. olsun. Aynen. Ama Give Back kadar yani geri vermek kadar heyecanlı. Evet Ve, ve çok yönlü. Aynen. Evet. Şu etkili olacağını düşünüyoruz. Ya önemli yani zaten konuşmacıları seçerken de hep ona da dikkat ediyoruz. Yani değişik sektörlerden, değişik disiplinlerden insanlar olsun bize farklı kapılar pencereler açsın. Ee, bu Süpermiş. da öyle olacak. Ee, çok güzel bir misyon olmuş yedi'nin ismini de çok sevdim. Ee, zaten hani üç çok güçlü kişinin e, elinde de zaten etkili olmaması mümkün değil diye de düşünüyorum. Misyonunu ayrıca çok sevdim. Ee, bu geri verme konusu, atıklar konusu, diğer işte evrenle ilişkiler konusu. Tebrik ederim o yüzden. Çok, çok, çok teşekkür teşekkürler. Ederiz. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkürler. Biz de teşekkürler. ederiz. Şey, 7 İstanbul diye Instagram'dan, e, sosyal medyadan ve web sitemizden e, bütün işte yenilikleri, konuşmacıların bütün konuşmalarını e, takip edebilirler. Gelemeyenler, Hı. gelenler. Herkes, Bir iki gün içinde yayınlanacak hepsi. Yayınlanacak. YouTube'dan Abi, biz olacağız ama e, kendi hesaplarımızdan da duyuruyor olacağız ama oralarda da... Bu tür Başla. videoları izlemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü e, hep şehir hayatında dikkat ediyorum da işte insanlar e, olmayan şeyleri konuşuyorlar. İşte o olmuyor, bu olmuyor, trafik Hı -hı. vermem falan. Bunlar olan şeyler Hı -hı. ve insanın hakikaten e, yapası geliyor, Hı -hı. E, ilham veriyor. Hı -hı. İlham vermesi açısından da çok değerli buluyorum. O yüzden tekrar tebrik ederim. Çok, çok teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler bizi de konuk ettiğiniz için. Ee, tekrar <gülüyor> teşekkürler. Ee, kumandada da Ayberk'e teşekkürler. Teşekkürler ee, Ayberk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla